mal, mülk vesaire istemekten usanmaz. Her şeyinin olmasını ister. Ancak kendisine bir kötülük, bir sıkıntı dokunursa hemen karamsar olur. Allah'ın rahmetinden ümidi keser. 50. Ayet Andolsun ki başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir rahmet ve refah tattırsak, mutlaka bu benim hakkımdır. Ben,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 hem bir gazap vardır hem de şiddetli bir azap onlar içindir. 17. Ayet Hak olarak kitabı ve mizanı adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin belki de kıyamet saati yakındır. 18. Ayet Ona inanmayanlar alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlar ise ondan korkarlar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 içleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. Demek ki Allah'ın koyduğu hükümlere beğenmeyip onlara aykırı hükümleri koymakta kendini meşru, yetkili saymak Allah'a ortaklık etmektir. 9. surenin 31. ayette ise bunları istekle kabul edenlerin durumu bildirilmektedir. 22. ayet O zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden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 Hazreti Peygamber'in Kureyş kabilesi içinde hatta her oymağı arasında var olan güçlü akrabalık bağından dolayı kendisini sevmelerini, bunun içinde eziyet etmemelerini, tebliğinin önünü kesmemelerini istemesidir. 24. Ayet Yoksa Kur'an'la ilgili olarak senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Allah izin verseydi de öyle yapsaydın ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi.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 iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince, onlara da şiddetli bir azap vardır. 27. Ayet Eğer Allah bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği kadar indirir. Çünkü o,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 O'nun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir. 30. Ayet Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Topluluklara gelen zelzele, sel baskını, tufan, kasırga,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 Zira Kerim olan Allah bir kere azap etti mi, artık tekrar azap etmez. Affedince de onu geri almaz. 31. Ayet Siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak, belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. 32. Ayet Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin alametlerindendir.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 Hazreti Ebu Bekir anh bu ayetin inişiyle birlikte Allah uğrunda bütün malını vermişti. 37. Ayet Onlar büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zamanda onlar bağışlarlar. 38. Ayet Onlar Rablerinin çağrısına gelirler. Namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Bu ayeti kerime Müslümanların mühim işlerinde şura usulünde başvurmaları gerektiğine, İslam idare şeklinin ise kendi aralarında ehliyet ve takva sahibi kimselerden seçecekleri, şuranın kararlarıyla olması lazım geldiğine delil teşkil etmektedir. 39. Ayet Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman,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 veya kalbe ilham şeklindeki bir vahile, yahut bir perde arkasından yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 52. Ayet Resulüm işte biz sana böylece emrimizden bir ruh yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir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 ancak Allah'a dönüp varır. Zuhruf Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci Ayet Mim. İkinci ve Üçüncü Ayetler Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki, şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Dördüncü Ayet Şüphesiz o katımızda bulunan ana kitap, Levhi mahfuzdadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Beşinci ayet Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Altıncı ayet Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. Yedinci ayet Onlara bir peygamber gelmeye görsün. Mutlaka onunla alay ederlerdi.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 Yeri sizin için bir beşik kıldı Ve doğru gidesiniz diye Onda yollar ve Geçitler var etti 11. Ayet O Allah ki gökten Suyu bir ölçüye göre indirmiştir İndirdiğimiz bu su ile Ölü bir memlekete Can verdik İşte siz de böylece diriltilip Çıkarılacaksınız 12. Ayet O Allah ki bütün çift Ve çeşitleri yaratmış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 37. Ayet Şüphesiz bu şeytanlar onları yoldan çevirirler. Onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. 38. Ayet Nihayet arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse bize geldiği zaman o arkadaşına keşke benimle senin aranda iki doğunun yani doğu ile batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı. Meğer sen... Ne kötü arkadaşmışsın diyecek. Ayet-i Kerime'de geçen ikinci doğu, güneşin dünyanın diğer yarım küresine göre doğduğu, bu tarafına göre battığı yerdir. Şeytanın insan ve cinlerden olan tayfesi, kendini yandaş edinenleri, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye değil, onun yasakladıklarına yöneltir, günah işlemeye teşvik eder ve kötü işleri cazip gösterir. 39. Ayet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 Mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye de onları türlü azaba tabi tuttuk. 49. Ayet Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya Ey sihirbaz! Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine göre dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz dediler. 50. Ayet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 onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavim idiler. 55. Ayet Nihayet onlar bizi kızdırınca kendilerinden intikam aldık ve onları toptan suda boğduk. 56. Ayet Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. 57. Ayet Resulüm Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen kavminden melekler Allah'ın kızları diye inanan müşrikler gürültü yaygara çıkarmaya başladılar. 58. Ayet Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o İsa mı dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun diye misal verdiler. Doğrusu onlar kavgacı ve düşman bir kavimdir 59. ayet O İsa hem kendisine nimet verdiğimiz hem de İsrailoğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir 60. ayet Eğer dileseydik size karşılık yeryüzünde sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık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 64. Ayet Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz O'na ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. 65. Ayet Sonra Yahudi ve Hristiyan gruplar İsa hakkında aralarında ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından o zulmedenlerin vay haline... 66. Ayet Onlar farkında bile değillerken ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? 67. Ayet Günah ve küfürde can ciğer dostlar o gün birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takva sahipleri ihlasla Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar hariçtir. Allah Teala onlara şöyle hitap eder. 68 ve 69. Ayetler Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olup hükümlerimize boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. 70. Ayet Siz ve eşleriniz nimet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete. 71, 72 ve 73. Ayetler Onlar için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 Küfre ve şirke giren günahkarlar cehennem azabında ebedi kalacaklardır. 75. Ayet Onlardan bu azap hafifletilmeyecektir. Onlar onun içinde ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır. 76. Ayet Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendileri küfre sapmakla zalim oldular. 77. Ayet Onlar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 onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz ve onların yanındaki elçilerimiz olan melekler de hepsini yazıyorlar. 81. Ayet Resulüm, de ki, Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ben ona tapanların ilki olurdum. 82. Ayet Göklerin ve yerin Rabbi, Arşın da Rabbi olan Allah, onların yakıştırdığı sıfatlardan yücedir, münezzehtir. 83. Ayet Artık bırak onları, batıl inançlarına dalsınlar ve oynaya dursunlar. Nihayet tehdit edildikleri azap günlerine kavuşacaklardır. 84. Ayet O gökte de ilahtır, yerde de ilahtır.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 taptıklarının şefaat etme, dünya ve ahirette onları kurtarma yetkisi yoktur. Ancak bilerek hakka şahitlik eden kimseler bunu yapabilirler. 87. ayet. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl oluyor da Allah'a teslimiyetten vazgeçiyorlar?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 her hikmetli iş, tarafımızdan verilen bir emirle o gecede ayırt edilir, yazılıp belirlenir. Doğrusu biz, Rabbinden bir rahmet olarak öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, bilendir. 7. Ayet Eğer gerçekten inananlar iseniz, bilin ki Rabbin, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. 8. Ayet Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. 9. Ayet Fakat onlar kıyametin vukuuna karşı bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. 10. Ayet O halde Resulüm bir ön alamet olarak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 Andolsun ki biz İsrailoğullarını o zillet verici azaptan yani firavundan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorba idi. 32. Ayet Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. 33. Ayet Bir de onlara,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 biz o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. 59. Ayet Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Hâmin 2. Ayet Bu kitabın indirilmesi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 her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını mutlaka verecektir. 15. Ayet Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse, kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse, kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. 16. Ayet Andolsun ki biz vaktiyle İsrailoğullarına kitap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 Kötülükleri işleyen, Allah'ın emirlerini çiğneyip putlaşan, arzularına göre yaşayan kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde, iman edip de salih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. 22. Ayet Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet gayesi ile yarattı. Öyleyse herkes dünyada kazandığının karşılığını görecek,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 gayeleri Allah'a tanımayıp, sorumsuz ve başıboş yaşamaktır. Böylece arzularını ilahlaştırmaları, onları bir fikir boşluğuna ve Allah'a karşı küstahça bir ifadeye itmiştir. 25. Ayet Onların kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz, ölmüş atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. 26. Ayet De ki,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 Otuzuncu ayet, iman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apaçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Otuz birinci ayet, küfre sapanlara gelince, ayetlerim size okunmuş fakat siz büyüklük taslamış, yüz çevirip günahkar bir toplum olmuştunuz değil mi? denilecek. Otuz ikinci ayet, size,